Oh yeah. Çıkkastı Merhaba Kainat Bugün 5 Temmuz Çarşamba Yıl 2017 Ay 7 Gün 186 Hızır 61 1438 Hicri Şevval 11 1433 Rumi Haziran 22 Günün Tarihi 21 Yıl Önce Bugün 5 Temmuz 1995'te Vefat Eden Büyük Yazar ve Şair Aziz Nesin 1915 Yılında İstanbul'da Doğmuştu Büyük saatli marif taksibimi Y trovador me subo en el pretil de la ternura para gozar tu estatura de incurable decidor me trepo en el andamio de los sueños y en la pista de un lucero desaliza carcajear. y tomo la acuarela del paisaje para hacer tu maquillaje de payaso universal hilulice hilulice He venido con los niños de mi pueblo a cantarte Firulíche de popilla de sonrisa y caramelo. Firulíche, Firulíche, medio siglo de sembrar felicidad. Viejo tierno de la carpa, combatiendo. en segoviana me llevaste al ojo de agua del ingenio popular tejiste con la copla y la parodia la legítima rapsodia de la vida provincial patriarca del albur y el chascarrillo fuiste junto a Rabanillo zorro del mismo piñal y ahora en el umbral de tus ochenta capitán de mil tormentas invitarme a nave con los niños de mi pueblo a Birlikte gidiyorsun. Birlikte gidiyorsun. Birlikte gidiyorsun. Birlikte gidiyorsun. Birlikte gidiyorsun. Birlikte gidiyorsun. Birlikte gidiyorsun. Birlikte gidiyorsun. Birlikte gidiyorsun. Merhaba herkes. Açık Radyo Burası 949 AçıkRadyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümrşehir de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Firulice adlı parçayı çaldı. Carlos Mejia Godoy ve arkadaşlarından dinledik. Firulice, Sirk Müziği idi. Neden çaldığımızı da Eduardo Galeano anlatsın bize. Kadınlar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncılık Kadın akrobat Virulice sirkini keşfettiğinde Luz Marina Acosta çok küçük bir çocuktu. Virulice sirki ışıklı sihirli gemi bir gece Nikaragua gölünün derinliklerinden çıkıverdi.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 Firulite sirkine giren bir daha asla çıkamaz. Kadınlar. <Gülüyor> Eduardo Galliano. Çeviren Süleyman Doğru Sel yayıncı. Evet tarihte bugüne de kısaca bakacak olursak 1946'da bugün Fransız modacı Louis Réard, Paris'te Bikini adını verdiği iki parçalı Maya'yı tanıttı. Mayonun adı Amerika Birleşik Devletleri'nin atom bombası denemeleri yaptığı Pasifik'teki Bikini adasından geliyordu bu mayo'yu herkes biliyor ama Bikini Adası'nda atom bombası denemeleri yapıldığını ve o adanın halkının yerli halkının tamamen boşaltıldığını orada da artık pek çok hayvanın ve bitkinin bir daha yaşamadığını kimse bilmiyor ama Mercan Adası Mercan adası. Mercan adası ama yer, yerlileri vardı boşaltıldı ve artık ne balık ne de deniz hayvanları yengeç filan ne de bir takım bitkiler yaşamıyor. Bu civardaki adalarda Marshall Adaları'nda 1946 ve 1958 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri tarafından tam 67 kez nükleer bomba denemesi yapılmış. Evet ama herkes bikini çok iyi biliyor. Yani mayo olarak hele hele o zamanın müthiş yıldızı şöhreti Brigitte Bardot'un giydiği bikinilerin Efsanevi olduğunu da söylemek lazım. Öyle mi? <gülüyor> 1996'da bugünse Dolly ilk memeli klonlanmış olan bir şeyden, hücreden erişkin insan hücresi şeyden, erişkin koyun hücresinden klonlanmış kopyalanmıştı. Büyük bir zafer olarak ilan edildi ama sonra pek arkası gelmedi o Dolly'nin. Belki de gelmiştir de açıklamıyorlar. Evet, belki de. O, o da ihtimal dahilinde. Biz komplosever Türkler olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak her şeyden şüpheleniriz. 2006'da da bugün Kuzey Kore 4 kısa menzilli füze denemesi yapmış. Bundan 11 sene önce tam bugün birisi orta vadi orta menzilli bir füze, bir de uzun menzilli Taipo Dong 2'yi denemiş ve Japonya Japon denizine düşmüş olduğu söyleniyor belirtiliyor bugüne de geçecek olursak gene dün de öyle bir şey oldu Kuzey Kore Japon sularına doğru balistik füze fırlattı değil mi? Fırlattı mı yapılan açıklamada Kuzey tar tarafından yapılan açıklamada dünyadaki herhangi bir noktayı ra gayet rahatlıkla vurabiliriz ve kimse bize engel olamaz açıklaması yapıldı Ardından Amerika Birleşik Devletleri büyük bir tela telaş, kapıldı. Birleşmiş Milletleri acil toplantıya çağırmış. Son geri haberleri göre ve vururum diyor. Kuzey Kore'yi. Evet, bu tabi dünyanın bir yarısını nükleer savaşa sokabilir ve Kuzey Kore atarsa. Çok acayip de bir şey oldu ayrıntılara. Birazdan girelim mi? Girelim hadi. O zaman yani bugünün en önemli haberi bu tabii. Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatması saat 4 Temmuz tarihli haberdi. Bu dündü yani. E, Türkiye saatiyle sabaha karşı 2.40'ta fırlatıldı. E, Japonya'da Japon denizindeki ekonomik amaçlı kullanılmayan sularına düştüğünü belirtmişti. Kuzey Kore hemen bir açıklama yapıp kıtalar arası uzun menzilli füze denememiz başarılı oldu diyor. Bu başarılı atışı Amerika Birleşik Devletleri de doğrulamış. Evet. Daha önce çünkü çeşitli e, tartışmalar çıkıyordu. Yok başarılıydı, yok başarısızdı diye. Şimdi her bütün herkes başarılı olduğunu söylüyor. Kutlamamışlar ama. Kutlamamışlar. Donald Trump da e, hemen ardından tweet atarak dünyanın gerçek bir cinnet denizinde sürüklenmekte olduğunu gösteren ifadeler kullanmış. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u kastedip ın diye okunuyor galiba. Kim Jong-un kastederek Kim Jong-un Kim Jong-un ın. Kuzey Kore bir füze daha fırlattı. Bu adamın hayatıyla ilgili yapacağı daha iyi bir şey yok mu? Güney Kore ve Japonya'nın buna bu kadar uzun bir süre katlandığına inanmak zor. Belki Çin Kuzey Kore'yi ağırlığını hissettirir de bu saçmalığı hepimiz için sona erdirir. Adam ne yapsın? Diktatör her istediğini yapabiliyor. Ülkede üretilen her şeyle teker teker fotoğraf çektirip kalitesini kendi kendine ölçüyor. Ve bunu sosyal medya üzerinden paylaşabiliyor. Yani, Trump gibi sadece şey paylaşmıyor. Animasyon videoları paylaşmıyor ya da böyle tehditler paylaşmıyor. Ama Trump'ın daha güçlü olduğu da şüphe götürmez yani. O bir şey yaparsa... Kore'de fake news yok ama. Hı. Kore'de tek, tek news var. Diktatör news. Yani. News. Evet. Amerika'da aslında bütün medyayı kapatma yolunda Trump yönetimi zaten fake news. Hepiniz fakesiniz, sahtesiniz diyerek. Çok ciddi aslında uluslararası yaptırımlara rağmen nükleer ve balistik faaliyetlerini arttırmış durumda Kuzey Kore. Ve Amerika'nın da bu son ima eden açıklamaların çoğalması bölgedeki gerilimi hat safhada artırmış durumda. Son füze 40 dakika boyunca 930 kilometre yol almış. Yani bu Alaska'ya da düşebileceği anlamına da geliyor. Böyle bir açıklama daha var. Dünyanın herhangi bir köşesine düşebileceği açıklaması da var Alaska'ya da geçip. Sadece Alaska değil diğer de erişebileceği söyleniyor. Evet Amerika Birleşikleri'nin CEO'dan bozma Dışişleri Bakanı Petrolcü Rex Tillerson Kuzey Kore'nin denediği son füzenin kıtalar arası balistik füze olduğunu söylemiş. Washington'ın nükleer silahlara sahip bir Kuzey Kore'yi asla kabul etmeyeceğini de eklemiş. Tehdit arttı demiş. Çin ve Rusya'dan da çağrı var. Pyongyang yönetimiyle Amerika, ve Amerika Birleşikleri ve Güney Kore'ye çağrıda bulunuyor. Askeri tatbikatlara son verin diyor. Kuzey Kore'den nükleer programı dondur. Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore'den de ortak askeri tatbikata son ver diyor. Putin de devreye... Yani yerin. hiçbir şey demiyor gibi bir şey. Evet. Xi Jinping ile görüşmüş Çin devlet başkanı, bir başka diktatoryal yönetim. Tek kişi yönetimi Rusya'nın tek kişi yönetiminden Çin'in tek kişi yönetimine bir şey gelmiş ve tatbikata son verilmesi karşılığında Kuzey Kore'nin de her türlü füze ve nükleer programını dondurmasını istemiş. İlk yani 1976'dan başlıyor. Kud hüzeleriyle Rusya'dan aldı. Rusya ve Çin hem Kuzey Kore hem de Amerika geri adım atmalı diyor. Fakat son derece ürkütücü olduğunu söyleyen de epey Amerika Birleşik Devletleri'nden çıkan e, aklı başında sağduyulu ya da aklı selim sahibi insanlar var. Mesela eski Dışişleri Bakanlığı'nda çalışan yetkililerden önemli yetkililerden Laura Rosenberg Rosenberger pardon Trump bu attığı tweetleriyle gerçekten bizi savaşa sokabilir demiş. Şimdi bu çok o, tanınmış önde gelen bir yetkilinin açıklaması. Bu tabi çok şey. Çünkü bir dizi yani Trump'ın arka arkaya attığı bu tweetlerin delilik, cinnet, anlaşılmaz ve hatta bir tanesi de şey nitelendirmiş. cehennemi mi bir ürkütücülükte demişler yani. Çünkü çok endişe verici bir gelişme tırmanmaya şey yapılıyor. Şimdi burada halk arkasında mı Trump'ın hala Efendim? Halka arkasında mı hala seçmenler arkasında mı yoksa ne yaptık biz diye düşünen var mı? Çünkü mesela şu an çok düşük, en düşük tarihinin en düşük şeyinde desteğini almış bir, bir başkanın aldı. Böyle bir gazla Trump gibi ya da Brexit gibi kararlara varanların hem destekçileri hem de kampanyanın e, inşa eden kişileri yan basmaya başladılar, geri çekilmeye başladılar, dönmeye başladılar. En son Brexit ile alakalı. <gülüyor> ...yeni bir haber çıktı. Bir otobüs vardı orada... ...görmüş müsün? Gördünüz mü? Hmm. Ee, buraya harcanan para... ...daha doğrusu Avrupa Birliği'ne... ...gönderilen parayla... ...kendi ulaşım sistemimizi daha kaliteli hale getirebiliriz... ...şeklinde bir pankartla donatılmış otobüs... ...İngiltere'nin çeşitli yerlerine dolaştırıldı... ...ve gazetelere manşet oldu. Şimdi o kampanyanın arkasındaki olan kişi de... ...galiba yanlış yapmış olabiliriz... ...şeklinde açıklamalar hmm. yapmaya başladı. Aynı zamanda Trump destekçilerinde de böyle bir görüş... ...hakim olabilir diye düşünüyorum ben. Ona biraz daha detaylı bakmak lazım ama... Bir diğer taraftan da dünya genelinde Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'nın Amerika'nın algısının önünde önemli bir olumsuzluk etki ettiğine dair araştırmalar var. Pew Araştırma Şirketi'nin yaptığı bir araştırmada Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'nın ABD'nin dünya çapındaki algısına önemli oranda olumsuz etkide bulunduğu ortaya çıkmış ortaya koymuş bu araştırma. Yani akli akıl sağlığının tamamen yok olmuş olduğuna dair çok sayıda kaygı verici e, yorum yayınlanıyor. Üstelik de bu yorumları yapanlar e, oldukça iyi bilinen yetkililer arasında. Eski dönemin yetkilileri filan. Daha önce de ak akli sağlığı yerinde miydi? O, da kısmı, o kısmı da biraz evet ama şimdiki yani bu tweetlerinin sonunda Hı. bütün dünyayı yakacak kadar çok tehlikeli bir akıl hastasının ...şeyleri olabileceği söyleniyor. Oranlar sadece İsrail'de ve... ...Rusya'da artmış. Amerika Birleşik Devletleri... ...Başkanı Trump olan... E, ...olumlu bakış açısının. <gülüyor> Güzelmiş. <gülüyor> o da iyi. Yani... E, ...birisinin... ...attığı çok e, ilginç bir tweetle... ...bitirelim bunu. Çok... E, ...aslında hiç gülünecek bir tarafı yok. Ama şeyi söyleyelim... ...ee... Yani öyle bir noktaya geldik ki diyor yetkililerden birisi attı tweette e, şöyle bir umudum bir umudumuz var demiş e, açıkça dili olduğu açıkça ortada olan bir adamın yani Kim Jong Un'ın un, e, bizimkinden daha dili ol, olduğunu e, daha az dili olduğunu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'ndan daha az manyak olduğunu umalım diye çok ciddi bilinen insanlardan böyle tweetler geliyor yetkililerden. Neyse. Evet. Durum böyle. Bu arada da iklim te tehlikesi arttıkça uzmanlar artık böyle saçma sapan e, aldatıcı bir tartışma var mıydı yok muyduğundan vazgeçmemiz gerekir diye de bir yeni yorum geldi. Yani Scott Pruitt ee, Environmental Protection Agency diye Amerika Birleşik Devletleri'nde çevre koruma örgütünün başı defalarca 14 defa mı ne dava ettiği şeyin başkanlığına geldi kuruluşun ve şimdi iklim e, bu konudaki bütün dünyadaki uzmanlar neredeyse tamamı e, EPA başkanı bu Scott Pruitt'in ve Trump yönetiminin İklim bilimini ve araştırmaları reddetmesinin son derece büyük bir tehlikeye dünyayı atmakta olduğunu da söylüyorlar. Bir de fizikçi ve kozmolog Stephen Hawking de Pazartesi günü Donald Trump'ın Paris anlaşmasından çıkarmasının çıkmasının Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarmasının gezegene. Geri döndürülemez çok ağır tahribat yapacağı hatta Venüs'e çevirebileceğini yani Venüs'ün kaç derece olduğunu biliyor musun? Venüs mü? Evet. Sıcak olsa gerek. 450 derece. Sıcak. Adana vali. <gülüyor> e biraz geç söylemiş Hawking'a galiba. Evet. Dünyanın sonunu yapay zeka getirecek diye ne kadar yani buradan kendisini bizi dinliyor mu bilmiyorum ama bu tip olaylara biraz daha parmak bassa iyi olur. O başka bir yere göndermeye de niyetli. Evet. Ama yani gene de bu uyarı da bir şekilde dikkate alınmalı. Çünkü önemli bir fizikçi kendisi. Yani artık tartışacak zaman kalmadı bu yalanları. Fosil yakıt. Yani kömürcülerin petrolcülerin doğalgazcıların filan yalanlarını tartışacak sahte tartışmalara münazaralara girecek zaman asla kalmadı diyor. Mesela 350 org'dan Jenny Mariano da böyle bir açıklama yapmış. Çok ciddi bir şey var. Bu şey G20 zirvesine yani dünyanın en zengin ve güçlü ülkelerinin toplantısına da Hamburg'daki defalarca burada konuştuğumuz çok önemli bir şey geldi. Uyarı geldi. Ondan tekrar belki de açık yeşilde de bahsederiz. Bu arada çok önemli bir Küçük ama önemli bir haber var Bize uzak Türkiye uzak ama Endonezya'da Güneydoğu Asya'nın Büyük ülkesi Dünyanın en büyük ada ülkesi Kaç bin adadan oluştuğunu Kendileri dahi bilmiyorlar bir Bana soracaksın zannettim Yok. <gülüyor> Onlar da 13 bin mi 18 bin mi 20 bin üstünde mi Kimse bilmiyor ada Kaç adadan oluştuğunu saymamışlar Göndersinler talebi Göktürk <gülüyor> uydusuyla sayalım biz Tabi İşe yarası <gülüyor> <gülüyor> Sadece Suriye sınırını gözetlemektense insanlığa da katkıda bulunsun Evet şimdi onlar başkenti Değiştirme hazır Üst bir konumdalar Jakarta'yı biliyorsun en büyük Sıcak diye mi? Sular altında kalacak diye mi? Evet, sular altında kalacak diye Yoksa terör tehdidi mi diye soracaktım 3 seçenek şey vardı kafamda Yok bayağı Endonezya Cumhurbaşkanı Jokowi Widodo Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı sarayında gayet detaylı bir toplantı yapmış. Gidiyoruz arkadaşlar, yürüyelim arkadaşlar demiş. Yeni başkent Jakarta'nın bulunduğu Java adasının dışında Java adasının dışında olacakmış. Yani adayı terk ediyorlar. <gülüyor> Çünkü her yıl 25 santimetre suya gömülüyor. Nüfusu 10 milyonun üzerinde. Hmm. Ee, niye bil bakalım? Niye suya gömülüyor? Sular artıyor ya da adanın ağırlığı belki de. Evet, artı. O <gülüyor> Dünyada trafik sorununun da en büyük olduğu ülkelerden biriymiş. Hava kirlenmesi, hat safada, binan gidiyorlar. Falan. Ee, o zaman haftanın ilk sorusunu ben sorabilir miyim? Bugün yüzü... sor, sormadı. Son iki gün soru sormadığınızı varsayarak yapıyorum. Bir sonraki muhteşem Amerikan hudut bölgesi size nereye yapılacak? Neresi olacak? Donald Trump açıkladı. Hmm. Meksika'ya. Hayır efendim. O Meksika'ya var. Kanada'ya. Yok hayır. Suriye. Ye. Yok adı, Hayır o da değil. Neyse fazla zorlamayayım Bilemedim. sizi. Ee, uzaya ya da sizin seveceğiniz tabirle fezaya yapılacakmış Donald Trump açıklamış yeni bir kararnameyle en son 24 yıl önce faaliyet gösteren Ulusal Uzay Konseyi'nin yeniden kuruluşunu açıkladığı basın toplantısında yapmış bu e, kullanmış bu ifadeleri. Trump önce protokolü uygun cümleler kullanmış. Ardından da bildiği kendi e, bilgi darcı içerisinden e, kelimeler kullanmaya başlamış cümleler kurmaya başlamış yanındaki e, Edwin Eugene de e, Apollo 11'in astronotu ha, astronot Ald Aldrich. Aldrin'de e, Aldrin. bir bakmış böyle ne oluyor diye şaşkın ifadelerle başkan Donald Trump'ı izlemiş. Evet yüksel ki yerin bu yer değildir yani gezegeni kastediyoruz tabii ki uzaya gideceğiz Şu an, gezegen kullanılmaz hale geldi zaten şu an buradaki sonsuzluk Sonsuzluk olabilir diye bir açıklama yapmış Bunun ne olduğunu biliyoruz uzay Kararname imzalamaya hazırlanırken Bunun ne olduğunu biliyoruz iki nokta istiyse uzay Söylemesi gereken sadece bu Uzay ifadelerini kullanmış Donald Trump daha sonra Aldrin'e dönerek Orada çok fazla imkan var değil mi Diye sormuş <gülüyor> Aldrin de soruya sonsuzluğa Ve daha cevabını vermiş Toplantıya katılanlar kahkahaya boğulmuşlar e, Bu cevap Trump tarafından anlaşılmamış o da bakmış şaşkın şaşkın ne diyor bu eski astronot diye. Aldrin bu cümleyle oyuncak hikayesi hatta dimasyondaki Buzz, Buzz Lightyear karakterinin mottosuna referans veriyormuş ki hmm, çok güzel olmuş. Yani. Evet çok hakikaten. Trump anlamamış. Ondan sonra da Trump you're fired diye bağırmış değil mi? Kimi, kim kimi kovuyor diye de sorabilirler orada erken yani koskocaman uzay feza görmüş bir astronot Kovar emektar. Evet şimdi bu bitmek üzere ilk yarım saat birkaç haberimiz daha var. Bu uluslararası ilişkilerde Türkiye ile Almanya'nın arası son derece gerilimli. Ondan da kısaca bahsedelim. Türkiye'den Almanya'daki pankartla ilgili bir nota geldi. Dışişleri Bakanlığı Berlin'de Başbakanlık binası önünde yapılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki diğer iki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in de resimlerinin yanında bir diktatör olarak Erdoğan'da gösterildiği eylemi yazılı bir açıklamayla kınamış. Daha öncesinde de Almanya'ya bir notla iletmiş. Yani bu arabayı kazanmak istiyor musun diyor. Bir araba var meydanda. O zaman diktatörlüğü öldür diye bir pankart var. Üçünün resmi var. Öte yandan Alman iç istihbaratı. Ne demek anlamadım ben şimdi arabayı kazanmak istiyor musun? Öyle bir şey var herhalde. Piango gibi bir durum var. Ona bu arabayı kazanmak istiyor musun? Şunu yap filan gibi bir ha. slogan var. Anladım. Onu uyarlamışlar. 1940'lardan kalma mı? Hitler Bilmiyorum. öldüreni Volkswagen veriyoruz şeklinde mi yapılmış? Bilmiyorum. Kimse öldürememiş Piango kimseye kalmamış o zaman. Ama sert bir nota verilmiş Alman İç İstihbaratı MIT'i Milli İstihbarat Teşkilatı'nı yakın takibe almış. yani Çünkü Türkiye'nin ısrarlı taleplerine rağmen Gülen yapılanmasını gözetim altına almayan Alman İç İstihbarat Teşkilatı yasalara aykırı faaliyetleri olduğu gerekçesiyle MIT'i yakın takibe almış. Anayasa Koruma Teşkilatı onun adı. Almanya'da. Uzun bir süredir söyleniyordu. Mit Almanya'da casusluk yapıyor evet. diye. İşte ya da o... Alman basını söylüyordu bunu. Şimdi Alman istihbarat teşkilatı MİT'e karşı Alman e, istihbarat Almanya'da, teşkilatı. Evet. Neydi, Alman istihbarat teşkilatı. O evet. kadar gizli bilmem. Koruma Teşkilatı adı B, B, F. F. Ondan sonra yani ilk kez Türkiye'yi espiyonaj 2016 raporunda geçen sene espiyonaj casusluk ve diğer istihbarat faaliyetleri başlığı altında mercek altında almıştı. Berlin'den Ankara'ya da yasa dışı casusluk faaliyetine tahammül yok demiş Alman İçişleri Bakanı Thomas de Maizier söylemiş. Tahammül gösterilmeyecek demiş. Hı. Çok ciddi bir şey var ki Cumhurbaşkanı Perşembe günü yani yarın ya da Cuma günü. G20 toplantısına katılmak üzere Almanya'ya gidiyor. Çok karışık bir durum var. Ayrıca da Berlin Teknik Üniversitesi Akademik Senatosu'ndan Yıldırım'a yani Binali Yıldırım'a Başbakan Binali Yıldırım'a 2011'de Ulaştırma Bakanı iken verilen Fahri Doktora ünvanına ilişkin bir açıklama yapmış. Bu konuda üzgün olduğunu ancak ünvanın iptalinin hukuken mümkün olmadığını ama bugün Fahri doktora umvanı vermezdik diyorlar. Neden? Neden vermişler? O dönem 2011'deyken ne farklıymış? da farklı ulaş, ulaştırma, ulaştırma çalışmaları ulaştırma. falan konusunda. 2011'den iyiydi. şey iyiymiş yani. İyiymiş. Hı hı. Şu anda hükümetin hükümet yanlısı olmayan bilim insanlarına karşı tavrı kesinlikle kabul edilemez demiş. Evet o kısmı var. Ve Böyle bir Ama o kadar gerilim. da bol kesiden dağıtan sadece Türkiye demiş demek ki. Onu anladım ben de şimdi bu haberden. Japon. Fahri doktoralar böyle. Aa, hukuk Japon doktorası Erdoğan'a verdiler. Hukuk doktorası üstelik. Fahri hukuk do doktorası. Doktorası evet cübbe de giymişti. Ve son olarak olsa yargıda büyük kıyım haberini de söyleyelim. Üyelerini partili cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atadığı hakimler savcılar kurulu kararnameyle yargıda muhalif temizliği yapmış biat etmeyenler hedefe alınmış. Çok önemli bir gelişme bu da. Ee, Yargıçlar Sendikası'nın 6 üyesi sürülmüş ee, ve çatı iddianamesinde 15 Temmuz siyasi ayağı işaret eden Necip Cem İşçimen tenzili rütbe yani rütbe düşürülmesiyle yargıtay savcılığına atanmış. Akıncı üstünden kaçarken yakalanan Adil Öksüz'ü sorgulayıp tutuklamaya Sevk eden Savcı Cihan Ergün Kırıkkale'ye sürülmüş 16 Nisan öncesinde Hayır diyenler PKK ile Aynı muameleyi görecek diyen savcıysa Cevdet Kayafoğlu terfi ettirilmiş Büyük kıyım var deniyor Ve çok yani, Biyat etmeyenler hedefe alındı Diyor Ali Can Canan Coşkun'un önemli bir Haberi de var ve burada noktalayalım özetimizi. Adalet yürüyüşü devam ediyor. İstanbul'a yaklaştıkça katılım da destek de büyüyor. Halkın sahip çıktığı belirtiliyor. Yürüyüşle ilgili çok sayıda haberimiz, yorumumuz, analizimiz olacak. Birazdan ona geçeceğiz. Açık Ich war happiness Ich stehe Sevdi, eredim sevdalarda. Korkularımız geldi, turiz gitti. Orada bir yer var ki o yer bizim yeri biz İsm bıraksa geçerken bize yete. I'm Evet Açık Radyo'dasınız 94.9 Açık Radyo ve AçıkRadyo.com.tr ve Açık Gazetesi devam ediyor. 8.43 saat bulutsuzluk gözleminden yine düştük yollara adlı şarkıyı dinledik. Bu günlerde adalet yürüyüşü ana konumuz ve Türkiye'nin de ana konusu zaten biz de ona Uygun düşen şarkılar çalmaya çalışıyoruz. Evet şarkının bir yerinde ayağım gaz pedalında deniliyordu ama Kılıçdaroğlu'nun maşallığı var. Herhangi bir şekilde tek bir metre bile araçla gitmemiş. Kendisi de söylüyor bunu Ayşe Erman'a verdiği röportajında. Bundan bir ay önce Ankara'dan İstanbul'a yürüyeceksiniz deselerdi delirdiniz mi derdim. Ama şimdi yürüyorum demiş. Her santimi kararlılıkla yürüdüm. Bir metre bile fren yok. Bir santime bile araçla gitmiş değilim. Sonuna kadar da yürüyeceğim şeklinde bir açıklama yapmış. Ve kendisinin aynı zamanda sizin hayatınız boyunca yaptığınız en önemli şey mi bu adalet yürüyüşü sorusuna? Evet yanıtını vermiş Kılıçdaroğlu. Biz hepimiz bu yürüyüşün üzerine titriyoruz, bebeğimiz gibi bakıyoruz. Umarım bu yürüyüş Türkiye'ye yeni bir siyasal anlayışın doğuşuna da izin verir demiş. Evet oldukça önemli ve bir ufak not da benden o zaman. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 20. günündeki adalet yürüyüşü sırasında... Ee, şey ölçülmüş ya bir kemerine yeni bir delik açılmış bir beden küçülme dolayısıyla en az 5 kilo vermiş oldu ama e, buldukça iyi durumda o, olduğu da net olarak gözleniyor ee, CNN Türk'ten Su Karadan'ın haberine göre doktorlar bu durumu bir beden küçülme dolayısıyla en az 5 kilo vermiş olduğu şeklinde yorumlamış şimdi geçiyoruz yürüyüş haberlerine o zaman Adalet yürümüş. Notlar, yorumlar, izlenimler. Buyur, Evet bugün şimdi BBC Türkçe'nin Rengin Arslan ve arkadaşları tarafından hazırlanmış bir videosu var kısa üç buçuk dakika kadar. O videoyu size gösteremiyoruz burası bir radyo çünkü ama seslerini vererek başlayabiliriz. Hedefimiz Türkiye'nin uygar dünyanın bir parçası olması, Türkiye'de adaletin olması, Türkiye'nin hapishanelerinde milletvekilleri olmamalı, gazeteciler olmamalı, akademisyenler olmamalı, bir bildiriye imza attı diye üniversite hocaları kapının önüne konulmamalı. Adaleti ve hukuka güven sağlamak. Biz bu adaleti hukukun herkese, her ortamda gerekli olduğuna inanıyoruz. Ben bunu sadece adalet yürüyüşü olarak görmüyorum. Bu umut yürüyüşü aslında biraz. Çünkü ilk defa çok farklı kesimlerin e, bir, tek bir, tek bir e, ortak bir talep etrafına e, kenetlenmesi Çocuğumuzun elindeki Ali İsmail Korkmaz'dan, arkadaki Berkin Elvan Nelvan afişine kadar hepsi gösteriyor. Eser Vakfı çocuklarından Nuriye ile Semih'in açlığına kadar bugün burada olup toplumsal bir adaletin peşindeyiz. Yani kesilen ağaçtan tutun da açlığa mahkum edilen akademisyenler, atalamadığı için intihar eden öğretmenler, adalet talebimiz çok geniş. Terör örgütlerine karşı yapmayı, aklınızdan geçirmediğiniz yürüyüşü, Teröristleri ve onlara destek verenleri savunmak için başlatıyorsanız Kimseyi amacınızın adalet olduğuna inandıramazsınız Biz vatan millet için ölürüz Ama böyle yürüyüşlerin bizi yani bizi öfkelendirir. Neden? Burada adalet aranmaz. Burada vatan için, millet için olacaksak bizde geliriz. Kanımızın son damlasına kadar. Ama böyle bir yürüyüş olması bizce tavsiye etmiyoruz biz. En fazla adaletsizliğe uğrayan Kürtler eğer ...demokratik, çaklaş bir yönetim aldayışıyla halklarımız evet. arasında bir beğeniş gültü kabiliyorsunuz, bir duygusu adalet arayışımız eksik yani. Ya bu insanlar niye yürüyor bu sıcakta? 35 derece, 40 derece sıcakta, yağmurun altında, çamurun altında bu insanlar adalet, adalet diye niye yürüyorlar? Bunu düşünmüyor. Bu yürüyüş sonunda ben, eğer ben bir bedel ödeyeceksem o bedeli seve seve öderim. Ben 450 kilometreyi 69 yaşımda niye yürüyorum? Kendi çıkarım için mi? Hayır. Bu ülkenin çıkarı için. Bizim önümüzde duvarlar var. Biz o duvarları yıkarak adaleti ve demokrasiyi getireceğiz. Evet, BBC Türkçe'nin bir video haberiydi bu. Selin Girit ve Göktay Koraltan tarafından hazırlanmış. Selin Girit ve Göktay Koraltan. Evet, ben demin yanlış söyledim. Rengin aslan diye düzeltiyorum. Özür dileyerek. Evet, bu adalet yürüyüşü yağmurda da sürmüş. Yaklaşık 15 bin kişinin kortejeye katıldığını Gonca Tokyolda yazıyor. Teim Dörtten. Şaibeli referandum için AYME, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de başvuru olduğu da belirtiliyor. Yeni katılanlar da var. Son 100 kilometreye girildi. CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun MIT davasında tutuklanmasının ardından Kılıçdaroğlu'nu başlattığı bir yürüyüş... Ee, aynı zamanda yeni katılanlarla beraber çoğalarak devam ediyor. 20. gününde adalet yürüyüşüne Roboski'le aileler de katılmış. Gazete Karınca'da yer alan habere göre Kocaeli'de süren yürüyüşe 28 Aralık 2011'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları tarafından bombalanarak öldürülen 34 sivilin aileleri de yer almışlar. Evet son derece katı, yani sırı sıklama insanların sırı sıklama olmasına yol açan bir yağmura rağmen kavurucu sıcaklardan böyle yağmura geldi fakat görüntülerden öyle görünüyor ki hiçbir şeyi pek yıldıracak gibi gözükmüyor yaklaşık 353 kilometre yol kat edildi geçen günlerde yürünürken yüzde 45 yüzde demişim 45,8 dereceye kadar Türkiye'deki bütün rekorları da ulaşan hava sıcaklığı nedeniyle Pek çok vatandaşında da ama devam ettiği korteje yağmurlu havaya rağmen yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı haberi var. 15 bin mi? Bir günde 20 bin kişiye diye yazıyor. Evet. Hı hı. Yani 15-20 bin çok şey ve sanatçı Ferhat Tunç, Emep Merkez Yürütme Kurulu üyesi Levent Tüzel, Halk Evleri Genel Başkanı Oya Ersoy, Özgür Gündem davası kapsamında 133 gün tutuklu kalan ve yurt dışına çıkış yasağı. 22 Haziran 2017'de kaldırılan dil bilimci ve yani bizim de programcılarımızdan açık radyo programcılarından Necmi Alpay, eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan ve eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar'ın da katıldığı bir var. Dilek Dündar'ın pasaportuna da geçen Eylül ayından beri el konmuş olduğunu da hatırlatalım. Ayrıca hürriyet yazarları Murat Yetkin, Yalçın Bayar ve T24 yazarlarından Asena Özkan'ın da katıldığı yürüyüş öncesi T24'e konuşan eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıcı Rıza Türmen de bu iş tuttu demiş. Yani kitlelerin böyle bir şeye ihtiyacı vardı, İnsanların sabahın köründe kalkarak direnişene kadar gönüllü katıldığını görmek harika bir şey ifadesini kullanmış. Bu dinamiği devam ettirmek lazım demiş aralarında Orhan Ay, Aydın Bedri Baykan, Mazlum Çimen ve Müjdat Gezen'in de bulunduğu 100 sanatçı yürüyüşte Kemal Kılıçdaroğlu'na eşlik etmiş durumdalar evet senin de söylediğin gibi HDP Şırnak milletvekili Ferhat Encü'nün annesi Halime Encü'nün de katıldığı Roboski ailelerinden ufak tefek sataşmalar saldırılar da varsa da Küfreden bir gruptan yürüyüşe doğru iki kere müdahale olduysa da fazla bir şey olmamış. Kortejin arka tarafında gerçekleşen gerginliğin ilkinde yürüyüşe doğru giren bir kişi polis tarafından hızlıca dışarı çıkarılmış. İkincisinde ise küfür eden gruptan iki kişi kalabalığın içine girmiş ve kısa süreli gerginlik yaşanmış. Bir de hepiniz asılacaksınız gibi korkunç ürkünç laflar var ama... Sonradan da ben gruba söyledim demiş. Hı. İyi o zaman. <gülüyor> tamam. Ee, bu yürüyüşün tutmadığını en ağır sözlerle eleştiren isimse Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek olmuş efendim. Sosyal medya üzerinden yapmış açıklamasını. Perinçek takipçilerine yürüyüş gerçek yüzünü gösterdi en sonunda planlandığı gibi CHP yönetimi HDP PKK'ya kavuştu CHP'nin HDP PKK ile kol kola yürüyüşü FETÖ'nün yanında HDP PKK'yı kurmak içindir yollar star'dan aşınmıyor Sabahtan mı stardan mı akşamdan mı süper haberden okuyorum süper haber nokta tv FETÖ yanında HDP, PKK'yı kurtarmak içindir. Yollar aşınmıyor ama CHP'deki vatanseverlik aşınıyor. CHP örgütlerine ve tabana bir tür uyuşturucu verilmektedir ifadelerini kullanmış ki kendisi yaklaşık yok ya. Geçen haftaydı herhalde. Geçen hafta mıydı? Ondan önceki da olabilir. Her neyse Türk yargı sisteminin son 50 yılın altın çağını yaşadığında söylediği bir açıklamasına yer vermiştik evet. açık gazetede. Öte yandan tabi mesela HDP İstanbul Milletvekili Celal Doğan Hülya Karabağlı'nın T24'ten bir haberi var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı bu yürüyüşün heyet olarak katılımlarının ardından sosyal medyada yapılan bazı yorumlar olmuş. Türk bayrağıyla karşılandılar haberleri üzerine. E, demiş ki Türk bayrağı ondan önceki yok muydu diye soran Doğan bayrakla bizim ne kavgamız var yani bayrakla karşılamışlar kılıçla karşılasalar daha mı iyiydi yani demiş ve medya izdihamı eşliğinde yapıldığını anlatmış yani baya büyük bir şey sohbet o yüzden klasik hal ve hattır sormanın ötesine geçemedi demiş sıcak da vardı demiş Ahmet Türk'ün de kalp rahatsızlığını da hatırlatmış kalp ciddi bir şey ameliyatlar geçirdi genel başkanla ancak 300 metre yürüyebildiklerini ifade etmiş çok sıcaktı bir defa diyor Allah yardımcıları olsun durduğunuz yerde terliyorsunuz demokratik bir eylemdir demokratik yürüyüşte de bir haktır ve adalette bir ihtiyaçtır özü bu demiş peki bayrak meselesine ne diyorsun sosyal medyada imalı biçimde Türk bayrağı açıldı hastalık bu demiş ruh hastalığı başka bir şey değil <gülüyor> HDP'nin bayrakla ilgili partisinin programında var mı? Parti istemiyor diyorlar ya. Sonra bayrak kimsenin babasının malı da değil demiş. Hemen güzel provokasyon malzemesi. Evet tabi her zaman. Yürüyüşü nasıl bulduğunuz sorusuna da <gülüyor> yani çok sıcak Ahmet Bey'in kalp pili falan. ayrıca o kadar izdan vardı ki dedikten sonra da <gülüyor> bir ilgi ve alaka olduğu kesin herkesin ihtiyacı olan bir kavram. Türkiye'de kitlelerin tümünü ilgilendiren bir kavram en iyi tarafı da bana sorarsanız masumiyet içinde yürünmesi ister Türkiye'de yapılması gereken demokratik eylem türüne bir örnek bu partinin bu organizasyonu yapacak gücü var parası var çok da bir şey değil yolda kamp ve yemek masrafları olabilir biz zaten devlet hazinesinin parası bir başkasının ihale karşıladığı bir para değil demiş Enis Berberoğlu'ndan da demokrasiye ve adalete inananlar şu an tarih yazıyor diye bir mesaj var Demokrasi ve adalet için 450 kilometrelik yolu yürüyen herkese saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum demiş. Halen Maltepe cezaevinde kendisini ziyaret eden Barış arkadaş, basın açıklamasında diyor ki e, Demokrasi ve adalet için 450 kilometrelik yolu yürüyen herkese saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum demiş. Ve e, Türkiye'ye bir gün adalet gelecektir. Ve bu da adalet yürüyüşünde yer alan 450 kilometreyi adım adım kat edenlerin sayesinde olacaktır demiş Enis Berberoğlu. Türkiye'nin en temel sorunlarından biri adaletsizliktir. Ve bu adaletsizlik mutlaka ve mutlaka bir gün ortadan kalkacaktır diyor. Sağlığı ve morali iyiymiş. arkadaşım bildirdiğine göre dışarıdaki gelişmeleri yakından takip ettiğinde belirtmiş. De provokasyon uyarısı var. Ondan bahsettik mi? Bir kısaca bahsedelim. Evet. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu provokasyon duyumlarının ayrıntılarını ilk kez açıklamış Hürriyet Gazetesi'nden Murat Yetkin'e. Şu ifadeleri kullanmış. Ülkücüler içinden hükümete yakın bir grup bu amaçla kullanılacak. İstanbul'a yaklaşılan bir noktada üzerimize saldıracaklar. Polisin bu saldırıyı önleyeceğini bekleriz. Görünüşte saldırıyı hükümet yaptırmamış, bizim adalet yürüyüşümüzden tahrik olmuş bir grup yapmış olacak. Bu da hükümetin elini ''Yürüyüşümüzü İstanbul'a ulaşmadan toplum kutuplaştığı kamu düzeni tehdit altında diyerek olağanüstü hal gerekçesiyle yasaklama bahanesi verecek.'' demiş Murat evet. Yetkin'in e, haberinde. Evet gazeteciler için özgürlük çağrısında da bulunulmuş yağmurluklar giyilmiş bazı yerlerde öyle görünüyor. <gülüyor> Kılıçdaroğlu biyonik insan diyorlar. Sanatçılar girişiminden aralarında Bedri Baykan, Berhan Şimşek, Nezat Yavaş oğulları, Orhan Aydın, Vedat Sakman, Mehmet Aksoy ve Orhan Kurtuldunun da bulunduğu kırkın üzerinde, hatta 100'e de çıktı sonra o sayı. Kemal Kılıçlar yürüyüşüne eşlik ediyor. Her daldan çeşitli sanatçılar. Bedri Baykan da ben Kemal Bey'e biyonik insan diyorum. Türkiye'nin sanatçıları olarak barışla, alkışla ve yüreğimizle yürüyoruz demiş e, Aydın Engin'in Kılıçdaroğlu'nun açıklaması var bu biyonik insanlıkla alakalı onu gördünüz mü? Yine Ayşe Arman'ın röportajında biyonik adam değil davasına inanan bir adamın açıklaması yapmış daha doğrusu cevabını vermiş. Evet doğru. biyonik adam mısınız sorusuna <gülüyor> güzel bir cevap Gandhi sokağı indi deniyor Şeyde diyor ki Aydın Engin'de tırmık köşesinde Cumhuriyet Gazetesi'nde yürüyüş kolundaysanız o tabloyu gördünüz. Yok bencileyin ekran başındaysanız o fotoğrafı gördünüz. Ortada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu sağında Kürt bilgisi Ahmet Türk. Onun da sağında kadim arkadaşım HDP'nin dışarıda kalmış tırnak içinde. Milletvekillerinden Celal Doğan. Onun da sağında Marks sakalı kuşanmış. Tırnak içinde şimdilik dışarıda tırnağı kapat. HDP milletvekili Sezai Solelli arkadaşım. Cumhuriyet Halk Partisi liderinin solunda eş olmayı kızgın asfalt üstünde de eşine eşlik etmek olarak kavramış. Tevazu kendine pek yakıştırmış bir kadın Selvi Kılıçdaroğlu. Onun hemen arkasında ülkenin yüz akı iki hukukçu HDP milletvekili Mithat Sancar ve omuzu başında Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili partinin genel başkan yardımcısı Sezgin Tanrıkulu arkadaşlarım diyor. Bu arada Sezgin Tanrıkulu içinde bir ufak not e, düşelim. ya yani, <gülüyor> o da bir bir çeşit bir adam olarak bir yandan mecliste sorular veriyor, bir yanda da bütün aktivizm olaylarında kendisini her yerde görmek. E, eksiksiz görmek mümkün İspark olayı dahil İspark yolsuzluğu ondan da bahsederiz bu, bu e, mutlaka bahsedelim ondan da İspark çok önemli büyük büyüyen bir yolsuzluk olayı da var İspark adı altında Cumhuriyet ortaya çıkarttı evet şimdi evet, bunlar Kandıra kavşağından İzmit yönüne yan yana omuz omuza yürüdüler ve diyor Aydın Engin ve ve hiçbir şey olmadı yer yerinden oynamadı Atatürk'ün partisi Kürt siyasal hareketiyle bir aradaydı diye ortalık birbirine girmedi. Kürt siyasal hareketinin yasal temsilcisi HDP, Türk bayraklarının gölgesinde Kemalistlerle bir arada yürüdüğü için Kürt seçmen hop oturup hop kalkmadı. Gel de şaşırma. Öyle ya günlerdir ağaç gölgesinde, klima üfürüğünde kahramanca çabalayan ve nedense kendilerini Marksist, sosyalist, komünist, devrimci falan filan diye tanımlayan yiğitler, ünlem içinde yiğitler, hop oturup hop kalkmakta. Sosyal medyada çalak alem, çalak klavye, faşist kemalistlerle iddia terakki mirasçıları ile yan yana yürüyüp Kürt hareketini satacak olan Kürt siyasetçileri lanetliyorlardı. Keza Türk milliyetçileri, parantez, arı dilde ulusalcılar da deniyor, Parantezi kapat, Atatürk'ün partisi bölücü terör örgütünün destekçileriyle yan yana duramaz diye fetva üstüne fetva yayınlıyorlardı. Yürüdüler. Parlamentonun 3. Partisi ile ana muhalefet partisinin üyeleri, yöneticileri artık kilometrelerle ölçülen yürüyüş kolunda demokratlarla, sosyalistlerle, yurtseverlerle, kadın hareketinin bütün renkleriyle sanatçılarla kol kola, yan yana, art arda, omuz omuza yürüdüler, yürüyorlar. İyi oldu. Çok çok iyi oldu. İyi oluyor. Çok iyi oluyor. Peki iyi olacak, çok iyi olacak diye sürdürebilir miyiz? Bu bir eşik aşılması mıdır? Aşılması mıdır? Bunu söylemek için henüz erken. Hem Cumhuriyet Halk Partisi için erken hem Kürt siyasal hareketi için erken. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu uzun yürüyüşü bir parti propagandasına dönüştürmeye tenezzül etmeden adalet anlayışını bayraklaştırmayı yiyelemesi elbette alkışlanmalıdır. Keza HDP'lilerin bir ara önerilen eş genel başkanlar için adalet gibi sınırlayıcı, daraltıcı bir slogan yerine herkes için adalet gibi kucaklayıcı bir sloganı yelemeleri de elbette alkışlanmalıdır. Sanırım Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve hele reislerinin yürüyüş karşısında öfke küpüne dönüşmelerinin altında yürüyüş kolunda bir araya gelenlerin omuzdaşlaşanların ideolojik tercihlerin ötesinde bir demokrasi ve adalet arayışında buluşabilmeleri yatıyor. İstanbul'a ulaşmasına birkaç gün kalan, yaklaştıkça büyüyen boyutları, genişleyen kompozisyonu ile adalet yürüyüşü, reis ve tayfası için sahici bir karabasan. Gezi direnişinde bir benzerini yaşamışlardı. 7 Haziran 2015 genel seçim akşamı bir benzerini yaşamışlardı. Son anayasa referandumunda bir benzerini yaşamışlar, yüksek seçim kurulunu imdada çağırmışlardı. Şimdi bir benzerini ve benzerin ötesinde bereketlisiyle karşı karşıyalar ve karabasanları kapkarabasana dönüşmekte. Adalet Yürüyüşü Notlar, yorumlar, izlenimler Evet Açık Radyo'dasınız. Açık Radyo'dayız hep birlikte. Açık Gazetesi'ndeyiz. Saat 9.05 geçiyor tam. Ve biraz ara vereceğiz. Açık gazeteye sonra devam edeceğiz. Yürüyüş kolu da devam edecek. Bu Türkiye'nin momenti yakaladığı oldukça önemli bir durum. Cengiz Aktar bugün izinli olmayacak. Biz kendimiz Açık gazete olarak devam edeceğiz ve yürüyüş kolunda olacağız hep beraber. Açık gazete. Daire Straight Standing'deki Walk of Life, hayat yürüyüşü, sözleri de şöyle yani çok e, eski e, rakçılardan bahsediyor ama e, hayata dair de izlenimleri var, eylem de var, hareket de var ve bu işi biliyorlar ve adammışlık da var, bağlanmışlık da var, geceyi gündüze dönüştürme, bütün o şiddet. Ve çifte standartlarla, yalan sözlerle sonra bütün bu sıkıntıların ve dertlerin arasında bir tane şarkı çalınıyor. Yürürsün ve yürüdüğün hayat yürüyüşüdür, söze dönüşür diye. Mark Knopfler'ın yazdığı Walk of Life şarkısı, iç açıcı bir şarkıyı da yürüyüş şeyleriyle ilgili olarak, adalet yürüyüşüyle ilgili olarak çalmaya devam ettik. Bir kez daha söyleyelim. Cengiz Aktar bugün yok. Biz devam ediyoruz. Tekrar gürüş moduna geçtik. Adalet Yürüyüşü Notlar Yorumlar İzlenimler Adalet yürüyüşü yağmurda sürdü 15 yoruma göre 20 bin kişinin korteje katıldığı 100, aşkın, 100 civarında sanatçının katıldığı her kesimden insanların katıldığı Roboski'ler de var Roboski'de öldürülenlerin anneleri ve aileleri de var anneler var çeşitli şeylerde anneler grubunun katılımı da var. Ve yani eski Avrupa insan hakları mahkemesi yargıcırda Türmenin de e, harika bir şey bu kadar insanların sabah köründe kalkarak direnişi ne kadar gönüllü katıldığını görmek harika bir şey ifadesini kullanıyor ve bu dinamiği devam ettirmek lazım dediğini de hatırlatalım. Küfür küçük çapta küfler Finlanda var ama e, öyle hayvanlar için adalet talebi de var. Ayrıca da üst geçitlerden birinin üzerinde de dün gül atılmıştı. Bugün de yani dün belki gün haberini vermiştik. Gül atıldığı haberinin gül yaprakları. Şimdi de karanfiller atıldığı haberini de gördük. Oldukça neşeli. Coşkulu bir şekilde devam ediyor. Adalet yürüyüşünün 20. gününde Kocaeli'nde konuşmuş CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Türkiye'nin 20 Temmuz'dan sonra bir parti devleti haline dönüştüğünü söylemiş. Yürüyüşü aynı kararlılıkla devam ettiklerini de belirtmiş Kılıçdaroğlu. Türkiye'nin bir partinin değil 80 milyona hizmet edecek hale gelmesini istediklerini belirtmiş. Kılıçdaroğlu ayrıca partisinin referandum sonuçlarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürmek için hazırladığı dilekçeyi de imzalamış. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yürüyüş öncesinde gazetecileri de açıklamalarda bulunmuş. Yürüyüşün 20. gününde havanın biraz yağmurlu olduğunu ve iyi bir atmosferde yürüyeceklerini söylemiş. Evet Türkiye'nin ilk belediye başkanı, ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan'ın mezarını ziyaret ederek de başlamış zaten kocaeli vaziyetleri böyle bir durum var Cumhuriyet Hava Partisi imzaladı işte Kılıçdaroğlu'nun imzalamasıyla referandumun iptali içinde ahime gidilmesi önemli bir yandan da Britanya'da da benzer bir şey var biliyor musun Nedir efendim? Brexit referandumu da finansmanında çok karanlık işler döndüğü gerekçesiyle belki de geri tekrar o da mahkemeye yani ilk oldu yani İlginç günlerden geçiyoruz hakikaten. Çinlilerin ilenmesi gibi. ilginç zamanlarda yaşayasın dediği gibi. İş dünyası nerede? Tüsiyat falan. Onlar biraz sessiz şimdi. Öyle mi? Galiba öyle. Ama bir çağrı da var onlara. CHP Genel Başkanı Yardımcısı Çetin Osman Budak, iş dünyası temsilcilerine mektup göndererek adalet yürüyüşüne destek istemiş. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği, MÜSİAD. Türkiye Sanayiciler ve İş Adamları Derneği, Tüsiyat ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nun teskin bulunduğu sanayi ve ticaret ile iş dünyası örgütlerini adalet yürüyüşüne davet etmiş. Budak hukuk ve demokrasinin egemen olduğu nitelikli ve halkı kucaklayan ekonomik büyümeyi, ekonomik büyümeyi yakalamış bir Türkiye'nin herkesin ortak dileği ve özlemi olduğunu vurgulamış bu çağrısında. Evet onlardan da belki bir ses çıkar bir hayli fazla sessizler gene. E, ...Feyzoğlu'ndan da... ...ilginç bir açıklama var... ...Türkiye Barolar Birliği... ...başkanı... E, ...adalet yürüyüşüyle ilgili olarak... ...yargının en üstünde yer alan... ...kurumlardan biri olan... ...Türkiye Barolar Birliği'nin bir siyasi parti... ...faaliyetine katılması doğru olmaz demiş... ...katılmıyoruz Hı. çünkü ama... ...soru o değil ki... ...Sözcü Gazetesi'nin Ankara Temsilci Saygı Öztürk'le... E, ...kendisi ona vermiş... ...mülakatta... ...bundan tüm toplum zarar görür diyor... Çünkü Türkiye Barolar Birliği'nin dile getirdiği her sorun ve her çözüm önerisi siyasi iktidar tarafından bir siyasi parti adına söyleniyor şeklinde damgalanır demiş. Ama anlamadığım bir şey var. Bir kere birçok çeşitli avukatlar eski Baro Birliği Başkanı Turgut Kazan başta olmak üzere pek çok avukat ve Baroların bir kısmı katıldı. Eski Baro Başkanı titriyle de katılmadı. Hayır. Zaten burada titri yok. Evet. Yani Feyzioğlu'nun bence kavramakta hafif güçlük çekmiş olduğu bir olay var. Kendisinden siz neden katılmadınız diyorlar. Yoksa Baron neden katılmadı demiyor. Olur mu? Ama yani bir Turan Feyzioğlu eşittir Baro değil mi? Öyle ben öyle biliyorum. Kendisi öyle görüyor Hı. olabilir ama öyle değil. Ve siyasi dolayısıyla... partiler olduğu gerekçesiyle, siyasi parti hareketi olduğu gerekçesiyle mi bunu açıklamayı yapmış? Evet, öyle demiş. Yani o zaman eski HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'ın Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşması için önceki akşam İstanbul'dan duruşmaya katılmak için yola çıkan avukatların ve HDP'lilerin otobüslerin bağlanarak duruşmalarına gitmek e, gitmelerine izin verilmemesinden bu şekilde gördüğü için bir açıklama yapmamış diye düşünüyorum belki de. Yani siyasi parti olduğu zaman turan Fevzi oluyor. Yok. Partiler üstü. Adalet yürüyüşüne kendisinin katılıp katılmayacağı sorulmuş aslında benim anladığım kadarıyla Hı. ama o yanlış anlamış. Neyse o kadar da önemli değil e, katılmıyoruz çünkü Deniz Bey Kaldı mesela ben bir yürürsem fena olur görürsünüz diye bir tehdit savurmuştu. Belki ikisi Feyzoğlu'yla Deniz Bey bir araya gelirler. Yüzerek gelirler. Yüzerek gelirler, yüzerek. gelirler evet. Biri uçarak diğeri yüzerek belki. Artılar üstü ya. Göğüsleri de, de ve kocaman bir S Superman'in. Superman. Değil mi uçarken? Turan Feyzoğlu'nda B. Baro. Baro. Evet. <gülüyor> evet öyle bir şey. Peki şimdi bu durumda bir de Oya Baydar'dan ilginç bir yazı vardı. 1 Temmuz günü yayınlandı. Herkes için adalet diyemezsek kahrolsun adalet diyenlere yeniliriz diye. İnternet sitesinde de açık radyonun yer alıyor. Bir şey hatırlatma yaparak başlıyor Oya Baydar. Önemli bulduğumuz bir yazı. 1992 ya da 93 yılıydı. Görevi insan haklarını korumak olan polisler saldırıda ölen dört arkadaşlarının cenazesinde kahrolsun insan hakları diye bağırmışlar. Evet, İstanbul Üniversitesi'nin önünden geçerken hmm. diye hatırlıyorum. Ee, evet olabilir. Ee, sonra da silahlarını çevrede birikenlere doğrultarak bu sloganla İstanbul sokaklarında yürüyüş yapmışlardı. Adalet yürüyüşüne karşılık vermek için AKP'nin İstanbul'da dev bir miting hazırlığında olduğu haberlerini okuyunca muhtemelen tırnak içinde Allah'ın Erdoğan'a lütfu olan darbenin yıl dönümüne rastlatılacak bu gövde gösterisine en uygun sloganın gene tırnak içinde kahrolsun adalet olacağını düşünürken hatırladım bunları. Öyle sözcükler, öyle kavramlar vardır ki binlerce yıllık insanlık tarihinde bütün inançlarda, dinlerde ve toplumlarda tartışılmaz bir değer kazanmıştır. Adalet kavramının bunların başında geldiğini düşünüyorum. Dün de biraz felsefi boyutları üzerine kavramsal bir tartışma yapmıştık. Güven Güzel Dere ile birlikte adalet kavramı üzerine. Oya Baydar da aynı benzeri şeyler yazıyor ve düşünüyor. Gücü ellerinde tutanlar, muktedirler, peygamberler, hükümdarlar, mihirler, beyler vesaire tarihte adalet ölçüsüne vurularak değerlendirilir, devletler de öyle. Peki bu yüce ve tartışılmaz değer, tıpkı onun kadar önemli sayılan, yüceltilen barış kavramı gibi toplumlara neden hakim olamadı? Neden sadece özlem olarak kaldı diye soruyor Boya Baydar. Gerçek yaşamda adaletsizlik ve savaş neden adalet ve barışa üstün geldi? Derin felsefi analizlere, kitaplara, kaynaklara başvurmadan kısa ve öz bir cevabı var bu sorunun. Çünkü hem egemenler, gücü ellerinde bulunduranlar, egemen sınıflar, zümreler, hem de onların güttüğü, yönettiği halklar, insanlar, adaleti sadece kendileri için istediler. Bizim için adaletten Herkes için adalete varamadılar da ondan diyor. Nitekim e, bunun çok tipik bir örneğini de şeyde görmek mümkün. E, baş, Başbakan Binali Yıldırım ki şimdi Fahri Doktorası e, Berlin Teknik Üniversitesi hangi üniversiteydi hatırlamıyorum şimdi ama Fahri Doktorası geri alınması düşünlen yapılamayacak olan bir şey. Yıldırım... Gül, gül gül öldürmüş herkesi o çok esprili bir spiritüel bir zatı muhterem ya ee, durmadan espri yapıyor. Halk bilgini deniyor evet, evet, Bilge. Halk yani. bilgesi evet, evet. pardon. Ee, yani şey demiş 20 gündür adalet talebiyle yürüyen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu AKP iktidarı boyunca yaptıkları yollarla Tiyye almış kendine göre Kurtköy Sapağan'dan bir de Yavuz Sultan Selim'e de gir Orayı da bir gör dört şerit gidiş Dört şerit geliş diye E gül gül ölmüş insanlar yani Dört şerit geliş daha önce de tren var Hızlı tren var hızlı trenle gidin deniliyordu da İstanbul Pendik'te yüksek hızlı tren garını Hareket eden günün ilk trenine Yolcu taşıyan son otobüs seferden kaldırılmış Burada bir gün gazetesinin haberi Böylelikle Pendik Ankara arası 6.35'de yapılacak olan yüksek hızlı tren yolcu e, seferine yolcu taşıyan toplu ulaşım aracı kalmamış. Sabah erkenden gitmek istiyorsanız Binali Yıldırım'la karşılaşırsanız ancak arabasını alır. Başka türlü gidebilmeniz özel araçsız mümkün olmayabilir. Kamu aracı ya. Binali bir aracı. tren kazasında birçok insanın öldüğü korkunç bir şeyle de anılıyor Binali evet. Yıldırım. Yani. yani bunun pek öyle espri yapılacak bir tarafı olmadığını söyleyerek devam edelim Oya Baydır'ın yazısına. Adalet yürüyüşünü Kılıçdaroğlu'nun ertesi gün yürümeye başlayacağını açıkladığı andan itibaren amasız destekledim, destekliyorum. Kimin başlattığının, kimlerin katıldığının, kimlerin katılmadığının, başlatanın ve yürüyenlerin hangi ideolojiden, hangi inançtan, hangi partiden olduklarının, geçmişteki hatalarının, sevaplarının, kimilerine göre günahlarının, parantez günahsız olan ya da kendini günahsız sanan ilk taşı atsın kapat parantezi önemi yok benim için madem ki adalet talebiyle yollardalar önceleri adaletsizlik yapmış bile olsalar bugün geldikleri noktanın bir çeşit öz olduğunu düşünüyorum ancak adalet kavramının ve sloganının siyasi ve kişisel emeller uğruna araçsallaştırılmaması tek ele alınmaması yani herkes için adalet olarak içselleştirilmesi şartıyla. O, onlar oradaysa ben, biz yokuz. Ya da şunun veya bunun katılmaya hakkı yok. Ya da o, onlar önce öz yapsın, yapsınlar türünden. Amalı yaklaşımlar adaleti sadece kendisi, kendi grubu, kendi partisi, kendi ideolojisi, kendi doğrusu, kendi egosu için istemenin örnekleridir. Kendi payıma Başkaları adaletsizliğe maruz kalırken susmuş hatta alkışlamış olanları benden çok farklı düşünenleri üstelik bu yüzden bana eleştiriyi çok aşan hakaretlerde bulunmuş haysiyet cellatlığına soyunmuş olanları bile yürüyüş kolunda Kılıçdaroğlu'yla fotoğraf karesinde gördüğüm zaman seviniyorum. Yüreğim aydınlanıyor çünkü küçük de olsa bir umut ışığı beliriyor içimde. Çünkü hasımlaşmanın düşmanlaşmanın değil birleşmenin bizi adalete barışa bu rejimden kurtuluşa götüreceğine lafla değil yürekten inanıyorum herkes için adalet Kürtler için de adalet demektir başlığıyla da şöyle devam ediyor yazı hukuksuzluk ve adaletsizlikten doğan mağduriyetlerin bütün to toplum kesimlerine yayıldığı şu dönemde bir Cumhuriyet Halk Partili milletvekilinin tutuklanmasıyla eş başkanları dahil 12 HDP'li milletvekilinin Kürt belediye başkanlarının Kürt siyasetçilerin tutuklanması arasında adalet ölçüsünde bu ölçüsüne vurulduğunda hiçbir fark yoktur. Eğer adalet arayışında samimiyseniz adaleti sadece kendiniz için değil bütün mağdurlar için istiyorsanız ama onlar da terörist türünden öğrenilmiş ger gerekçelere sığınmadan Kürt siyasetçiler içinde mağdur Kürt halkı içinde yürüyeceksiniz. HDP'liler Kürt siyasetçiler de kendileriyle birlikte herkes için adalet istiyorlarsa <gülüyor> şart koşmadan ama demeden yürüyüş koluna katılacaklar. 15 Temmuz cinnet darbesine teşebbüs ettikleri, halka ateş açtıkları, meclisi bombaladıkları ve bunlar gibi şeyler apaçık ortada olanlar hariç, FETÖ'cü diye sorgusuz sualsiz bugüne kadar mahkemeye bile çıkarılmadan bir yıldır hapishanelerde tutulan, Çolukları, çocukları, aileleri işsizliğe, açlığa, toplumdan soyutlanmaya, itibarsızlaştırılmaya mahkum edilmiş yüz binlerce insan için de adalet isteyeceksiniz. 28 Şubat'ta başörtüsü özgürlüğünü savundukları için idamla yargılanmış olanlar, Ergenekon, Balyoz davaları mağdurları için, o davaların dünkü mağdurları bugünün PETÖ mağdurları için adalet istediklerinde, Layık ulusalcılarla, Müslüman muhafazakarlar, Kürtlerle birlikte adalet için yan yana yürüdüklerinde bakın neler değişecek bu ülkede diyor. Önce kendimizi terbiye etmemiz gerekir. Ben bunları söyleyince kimilerinin dudak büktüklerini, kimilerinin siyasi bilinç yoksunluğu, saftiriklik saydıklarını, buruşmaz kırışmaz keskin devrimcilerin döneklik listeme yeni paragraflar eklediklerini biliyorum. Umurumda değil çünkü adalet arayışının siyasi ideolojik olmaktan öte vicdani bir yolculuk olduğuna inanıyorum. Yürürken ya da yürüyüşe cismimizle olmasa da yüreğimizle katılırken vicdanımızla da muhasebeye girişebileceğimizi hala gizli açık amalarımız varsa adım adım onların üstesinden gelebileceğimizi adalet yürüyüşünden herkes için adalete doğru hemen olmasa da süreç içinde ilerleyebileceğimize inanmak istiyorum. Yürüyüş, hele de uzun yürüyüşler insanın önünde yeni ufuklar açar. Adalet sisteminde buluşup birlikte yürüyenler birbirlerini tanıdıkça benim için adaletten herkes için adalete ulaşmak, yükselmek mümkün olur. Adaletin güzel, fiyakalı, siyasi getirisi olan bir sözcük olmaktan çıkıp önce kendi vicdanımızda sonra toplumda kökleşebilmesinin tek olanağı bu değil mi? Bu olanağı kullanamazsak kahrolsun adalet cephesine inileceğimiz de apaçık ortada değil mi diye soruyor Oya Baydar. Herkes için adalet diyemezsek kahrolsun adalet diyenlere yeniliriz. Başlıklı 1 Temmuz yazısında T24'te çıkan. Evet yürüyüş başladı. Bugünün yürüyüşü de başlamış 9-11 itibariyle. E, bunun haberleri de gelmeye başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde başlayan bu yürüyüşte 420 kilometrelik yürüyüşte de bugüne dek 353 kilometre kat edilmiş. Yürüyüş öncesinde açıklamalarda bulunmuş. Şu anda kısa özetleri var bu açıklamanın. Adaleti siyasetin emrine verirseniz Türkiye'nin başı beladan kurtulmaz. Adaleti siyasetin emrine verirseniz Türkiye'de demokrasi olmaz. İnsan hakları ihlalleri olur açıklaması yapmış Kemal Kılıçdaroğlu. Evet ikinci... Olay Pazar günü... E... 17'de mi 18'de mi bitecek tam netleşmedi daha ama Maltepe'deki bu çok büyük 3 milyon kişiyi alacağı belirtilen sahildeki meydanda bitecek. Evet 3. E, yarım saatin sonuna da geldik bir ufak düzeltme yapıp bir de teşekkürle bitirmek istiyorum bu 3. yarım saati. E, efendim üzerindeki B harfli tişörtle katıl, e, uçarak katılmasını talep daha doğrusu önerdiğim kişi e, Metin Feyzoğlu'ydı Turan Feyzoğlu değil ben karıştırıyorum sürekli evde de çalışmıştım. Turandil Metin, Turandil Metin evet, Ama, Turan Dilmetin, Turan Dilmetin diye. Turan olduğu da bir başka siyasetçi. Ara, ara dönem şey. De sanıyorum dedesi olabilir. Evet dedesi olabilir. Ee, bu düzeltmeyi de yapayım. İkinci teşekkürümse, ikinci e, durumsa teşekkür Selahattin'e gelsin. Beş dakikadan kısa bir süre içerisinde biraz sonra dinleyeceğiniz Jingle hazırladı. O da büyük bir başarı. Bunu da söylemek gerekiyor. Evet. Adalet yürüyüşü, notlar, yorumlar, izlenimler. I'm going to do you a song. You guys have been all right, but there's a lot of people yet to sing. So we're going to do you this song that you can't possibly confuse with any other song. And it's not one of those hard songs to learn, you know just goes like this, it goes, I'm a walking down the line, I'm a walking down the line, walking down the line, my feet will be flying, I'll tell you about my troubled mind. That's not real hard, just, I'll repeat it. Goes, I'm walking down the line, I'm walking, Down the line. Yep. Yep. Then right after that, sort of does it again. A little different goes, walking down the line. Li so, so far it's, I'm walking down the line. I'm walking down the line. Then it goes, walking down the line. Walking down the line. Let's review just that much. <laughs> I'm a walking down the line. I'm a walking down the line. A walking down the line, that's great. Now comes now comes the rest. My feet will be flying not yet. My feet will be up uh, flying. Tell you about my troubled mind Tell you about my troubled mind See, he's got a troubled mind Because he's got flying feet you know? So just remember that in your head, you know Let's try the whole thing now I'm walking down the line I'm a walking down the line I'm a walking down the line I feed a bit flyin' I tell you about my troubled mind I got a heavy-headed gal I got a heavy-headed gal I got a heavy-headed gal She ain't feeling too well She gets better, only time can tell I'm a walking down the line I'm a walking down the line walking down the line, feet of bed fly, tell you about the troubled mine. I seen the morning light, I seen the morning light, and it's not because I'm an early riser, I didn't get to sleep last night, I'm walking down the line, I'm walking down the line. Line. My money comes and goes My money comes and goes My money comes and goes And rolls and flows, and flows And flows through the holes In the pockets of my clothes I'm walking down the line I'm walking down the line Walking down the line Feet of bed flying tell you trouble my troubled mind I got my walking shoes I got my walking shoes I got my walking shoes I ain't gonna lose I believe I got the walking blues cause I'm walking down the line I'm walking down the line walking down the line feet of bed flying I tell you my troubled mind Arlo Guthrie'den walking down the line dinledik yolda hatta dümdüz yürüyüş halkla birlikte söylüyordu. Hitsi gömüyle vardı. Evet açık radyodayız saat 9.42 yürüyüşten şimdilik yürüyüş hattından biraz çıktık. Yani bir ufak düzeltme yapayım anneler platformunu adını bulamamıştım onun da katıldığını söyleyelim pek çok taraftar grupları Galatasaray, Tek Yumruk Fenerbahçe, Friends taraftar grupları Kung Fu şampiyonları vesaire vesaire e, çok eski milli futbolcular milli boksörler hakemler e, hepsi ve görme engelli e, sporcuların da katıldığı yürüyüşten çok ilginç coşkulu izlenimler var onu da eklemiş olayım Evet, biraz önce sözünü ettiğimiz bir önemli yolsuzluk haberini Cumhuriyet Gazetesi'nden Aykut ortaya çıkartmıştı. Aykut Küçükkaya. Ondan da birazcık bahsedelim. Evet, ben Hürriyet Gazetesi'nden buldum. Oradan okuyorum Fatma Aksu'nun haberini. İspark skandalı diye vermişler bu haberi. İspark yani İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret AŞ'nin bazı bazı personelinin online cihazlarla e, suistimal ve yolsuzluk yaptığının basına yansıması üzerine yazılı bir açıklama yapılmış. Açıklamada 21 personelin iş hakitlerinin feshedildiği ve haklarında dava açılacağı belirtilmiş. Açıklamaya 819 bin TL'lik bir e, yolsuzluk yapıldığı söyleniyor. Evet, ve bunun çok daha üstünde de olabileceği söyleniyor. Aykut Küçükkaya bu haberi takip etti. Ta 29 Haziran gün Perşembe'den itibaren e, İspark'taki fiş vurgunu skandalını e, 21 personel iş akitlerinin Ve haklarında dava açılacağı duyurduysa da konuşmalar devam etti ondan sonra bu vurgun bizi çok aşar dediler evet bizim ve, yaptığımız işlemlerin aynısının fazlasını içeride yapabiliyorlar Biz, benim haberim olmadan cihaza araç girişi, araç çıkışı, fiş keser fiş çıkarır, borç gönderirler her şeyi yapabilirler demiş çalışanlar da evet ve işçilere işte, göre çalışanlara göre yolsuzluğun boyutu çok daha büyük 819 bin liralık komik olur demişler. Esas vurgunu biz yapmadık. Yaptığımız işlemlerin fazlasını merkezde yapabiliyorlar. Haberimiz olmadan işte cihaza araç girişi fiş kesiyor, fiş çıkarıyor, borca gönderiyor. Her şeyi yapabilirler. Teknik servisinin bildiği bir şifreyi kırmışsınız diyorlar. Biz bu şifreyi kırdıysak siz neredeydiniz? Bize 16 haneli bir şifreden bahsediyorlar. Biz bunu nasıl kıracağız? Biz hacker mıyız demişler. O karı Odakule'deki park yapar demişler aynı zamanda. O kârı sadece TRT Oda kuledeki park yapar. Günlük 30-40 bin cirosu var. Sebze haline bir günlük cirosu 60-70 bin lira. Bir yıla vurulduğunda rakamı siz hesap edin. Orada çalıştırırsan e, orada çalıştır, personel elektrik su başka gider yok demişler. Çok büyük rakamlardan evet, da bahsediyorlar. Üstü kapatabilecek gibi görünmüyor kolay kolay. Bu arada sen Beşiktaş'tan geçtin mi? Kapatılıyor. Beşiktaş'tan yolun düşüyor mu Beşiktaş'a bazen. Arada? İskele'nin oradaki büyük ispark reklamını görüyor musun? Ünlü ne bir mi? oyuncu o var böyle. Ünlü bir oyuncu derken ellerinizi havaya kaldırarak gösterdiğinize göre kim? Çok ünlü bir oyuncu. Ünlü oyuncu. Hamile mi? Niye öyle şey yaptınız? <gülüyor> Anlamadım. Erkek. Erkek mi? Hmm. Bilemedim mi? Recep İvedik, İvedik var. Hmm, o hmm. oynuyor? O oynuyor. İspark'a şey yapıyor. Anladım. Hmm. Ajı, yani. Mesela Genişafak Gazetesi'nin okuyucuları bu haberle karşılaştıkları zaman başlık olarak İspark ekonomiye 2 milyar TL kazandırdı şeklinde bir ha, açıklamayla geliyorlar. Gel, kolay kolay örtbas edilebilecek gibi gözükmüyor. İspark'ın 12 yılda Türkiye ekonomisine 2 milyar lira kazandırdığı belirtilen açıklamada kurum hakkında yapılan maksatlı yayınlarla ilgili dava açılacağı da ifade edilmiş. Hmm. İyi. O zaman çok iyi. Yalnız Barış arkadaş da istifa etse başta Büyükşehir Belediye Başkanı çok yerinde olur. Bütün yetkililerin istifa etmesi gerekir diye bir açıklama yapmıştım. Cumhuriyet Halk Partili Barış arkadaş sen de Sezgin Tanrıkul'un bu konuda çalışmalar yaptığını söylemiştin. Yani başta İBB Başkanı Kadir Topbaş olmak üzere olayda kusuru ihmali olan tüm yöneticiler istifa etmeli. Böyle bir yolsuzluğun üzerinde oturamazlar diye konuşuyor. Konuşmuştu evet. barışçı arkadaş, Sezgin Tanrıoğlu da herhalde meclise böyle bir şey getirdi mi? Ya bir soru önergesi vermişti okudum. Şimdi bulayım haberi, bulayım. Evet, onu... İspak yoksuzluğunda görevden alınan yönetici var mı diye sormuş 3 Temmuz'da. Yani hmm. meclis gündemini taşımış oda evet. evet. Çok önemli bir büyük bir yolsuzluk. 17 25'te bakanlar aklandı ama yetkililer bu, bu da çok büyük bir yolsuzluk olarak karşımıza çıkıyor. Peki sen kabataşın oradan göz, başını inşaat alanına sokup aralıktan çakılan kazıkları gördün. Mü? Gördüm. Kendini nasıl hissettin? Kazık gibi. <gülüyor> ben, ben daha çok göğsüme karnıma saplanmış bir kazık yemiş gibi hissettim. Hmm. Vampir misiniz? Eski vampirler. Eski vampirlerden kim kaldı? Tabii evet. ki. Evet, şimdi bir başka şeye geçelim. Sosyolog Beli Saçılık Ankara Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde kanun hükmünde kararname ihraçlarına karşı eylemlerin 237. gününde 3 Temmuz'da karşılaştığı polis şiddetini 17 yıl önce kolumu kopardılar, şimdi omuzumu kırdılar diye anlatmış omuzumuz kırılsın da onurumuz kırılmasın demiş. Türkiye'deki gazetelerde bu konuyla alakalı pek fazla haber gibi, göremeseniz bile The Guardian gibi gazetelerde çok detaylı haberleri ve fotoğrafları bulabilmeniz mümkün oluyor. Gözler önünde oluyor ya bir yani tek kollu bir adamı demokrasi mücadelesi veren bir adamı yerlerde sürüklüyorlar. Annesini de yerlerde sürüklemişlerdi. Fotoğrafları var ve e, işten de atılmış kendisi e, sosyolog olarak çalıştığı aile ve sosyal politikalar Ankara İl Müdürlüğü'ndeki işinden de atılmıştı kendisi. E, birkaç gün yaşanmayan şiddet birdenbire tekrar başlamış. ampute olan kolu bu hayata dönüş davasında hatırlayacaktır. Evet. Ve bir köpeğin ağzında bulunmuştu kolu falan öyle korkmuşluklar. Bugün bu e, basın açıklaması için alanda olacağını söylemiş 13.30'da eyleme gideceğim e, demiş polis 3-4 gündür saldırmıyordu barışçıl şekilde açıklama yapıp gidiyorduk yukarıdan emir gelmiş olmalı dün saldırmaya karar vermişler sadece duruyorduk böcek ilaçlar gibi ilaçlamaya başladı polis şefi gazdan dolayı gözüm bir şey göremedi o tarafa bu oradan dolayı yüzlere e, gaz atmak e, hukuki değil ama ne yapalım Polislerin durduğu tarafa yönelmiştim. Polisin her şekilde iteklediğini hatırlıyorum. Omuzumun üstüne yere düştüm. Ses duydum. Tam anlamadım ne olduğunu ama çatlak, kırık var dedim. Omuzum köprük kemiği uç kısmından kırık adli rapor aldım. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Bir şey çıkmaz ama devran değiştiğinde bu polisler mutlaka hesap verecekler demiş. Bugün 13.30'da yine eleme gideceğim. Bugün yarın da saldıracaklar. 5 Temmuz 2000'de kolumu koparmışlardı. 3 Temmuz 2017'de kopan kolumun omzunu kırdılar. Bu zulmü devam ettiriyorlar. Ben de arkadaşlarımla birlikte onların perakendeciliğine top topyekun direniş gösteriyorum. Nuriye ve Semih için, işimiz için diyor. Ortada insan hakları heykelini esir almış bir zihniyet var. O zihniyete karşı elbette duruşumuz olacak. Omzumuz kırılsın da onurumuz kırılmasın demiş. Kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen e, kamu emekçileri Nuriye Gülmen ve Semih Özakçı'nın açlık krevi de 119. günde girmiş. İşini geri isteyen iki eğitim emekçisinin sağlık durumuna ilişkin Hürriyet Gazetesi'nden e, Gamze Kolcu bir haber yazmış. E, Semih Özakçı'nın da işi Esra Özakçı ile konuşmuş ve şunları söylemiş Esra Özakçı. Semih'in böbrek sıkıntıları başladı. Ee, görüşe tekerlekli sandalyeyle gelmiş. Ancak üzülmememizi üzülmememizi istemediği için bizim görebileceğimiz noktaya gelince ayağa kalkmış. Nuriye'de de benzer sorunlar var. Artık hiç yürüyemiyor. Açlık kremine başladıklarında Nuriye 59, Semi 86 kiloydu. Şu an Nuriye 44, Semi 61 kilo geliyor demiş. Esra Uzakça. Evet. Semi Uzakça'nın işi. Ve 43 gündür dün e, itibariyle bugün itibariyle 44 gündür tutuklular açlık grevlerine de devam ediyorlar. Gerekçesi Ahmet İnsel yazmıştı dün gerekçesi açıklanmadan herhangi bir yargı kararı olmadan idari bir kararla dolayısıyla bütünüyle keyfi biçimde bir üniversitedeki diğeri ilk öğretimdeki işlerine atılmalarını protesto etmek için Ankara'da sokakta pankart açarak başlamışlardı her gün başlattıkları ve düzenli olarak gözaltına alınıp serbest bırakıldıkları yüzde yüz meşru bu hak arama eylemlerini daha sonra açlık greviyle desteklemeye karar verdiler. Diyor. Ama karşılarında ipin ucunu biraz salarsam bütün denetimi kaçırırım diye düşünen Nobran, toplumsal hareketlerden artık saplantılı biçimde korkan Paçasının bozulacağı endişesiyle her aykırı sesin tepesine vurmaya önem veren kibirli ve zalim bir muktedir güç vardı diyor. Hem e, Türkiye'de hem yurt dışında ses getirmeye başlayınca iktidarın yürüttüğü suçluyla suçsuzu ayırmayan keyfi temizlik politikası bu iki kişinin eylemleriyle daha açık biçimde teşhir olmaya başladı. İşte o zaman dünyada bütün müstebitlerin istibdat, Yürütenlerin Başvurduğu kendini rahatsız edeni Suçlu ilan etme yöntemi devreye girdi Gülmen ve Özakça Bir terör örgütü üyesi olma şüphesiyle Haklarında soruşturma Yürütülen zanlılar olu verdiler. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Başbakanın yanıtlaması için verdiği soru önergesinde Tutuklama kararının Nasıl bir yerlerde önceden hazırlanıp Sonradan mahkeme Kararıyla uygulandığının Somut delilini sunuyor İçişleri Bakanı'nın da konuyu çok yakından takip ettiği Lütfi Oflaz'ın yayınlanan söyleşisinden anlaşılıyor demişti yani bir insanın kendi hayatını, sağlığını açık biçimde tehlikeye atmayı, aylarca açlık ıstırabını artarak çekmeyi işine geri dönmek için göze alabilmesi için hem yaptığı işi çok sevmesen de bütünüyle haksız, keyfi ve onur kırıcı bir işlemin mağduru olduğuna inanması gerekir bu bedeli ödemeyi göze almış kişilere aldıkları ve alacakları kararları saygıyla karşıladığımızı ve yaşamaya devam etme mücadelesinin bir o kadar önemli olduğunu söylemekten fazlası bize düşmez diyordu. Dünkü Cumhuriyet'teki yazısında Ahmet İnsel, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça İstanbul'a yaklaşan adalet yürüyüşünün onların adalet taleplerini de var gücüyle dile getirdiğini elbette biliyorlardır diye de bitiyordu yazısı. Fakat yeni bir haber daha var. Ahmet İnse'nin yazısının doğrularcasına Ankara Valiliği'nden yeni bir haber bu. Süresiz eylem yasağı gelmiş. Olağanüstü hal kanunundan o halden aldığı yetkiyle Kızılay'da belli bir yerlerde eylem yapılmasını süresiz yasaklamış. Neden? Bu soruyu gerekçesine Korku ve panik ortamı oluşturuyormuş hmm. ya. Evet. Bir ikinci neden de var. Bölge esnafıyla ile vatandaşlarda korku ve panik ortamı geniş kesimleri de sirayet edebilirmiş. Gördün mü sen bak? Bak bak. Toplumun geniş kesimlerine sirayet potansiyeli taşıyormuş bu 243 gün falan oldu. Size benim için gerçekten korku ve panik oluşturacak durumdan bahsetmeme izin verin. Galata Kulesi'ne yaklaşık 3 metre mesafede süren inşaatın çevresindeki binalara ve aynı zamanda tarihi yapıya da zarar verdiği söyleniyor. Galata Kulesi'ne. Kulesi Devam eden inşaatın temel çalışmaları sırasında Galata Kulesi'ne bakan tarafa perde beton dökülmüş. Ancak iş makinesinin ve matkaplı çalışmaların zemindeki taşları kırarken oluşturduğu titreşimler nedeniyle yan binalarda çatlaklar oluşmuş. Evinde derin çatlaklar oluşan tiyatro sanatçısı Gülşen Tuncer dava açmak için bilirkişiye başvurmuş. Hazırlanan bilirkişi raporunda inşaatın Tuncer'in evine zarar verdiği ortaya çıkmış. Tuncer hukuki mücadelesini sürdüreceklerini söylüyor. Galata Kulesi'nin de tehlikede olduğunu düşündüğünü söylemiş. Galata Kulesi'nin temelinde çatlaklar olduğu söyleniyordu. Bu sarsıntılar çatlakları büyütmüş olabilir. UNESCO'ya başvuracağız demişler. Böyle evet. bir mirası da bu şekilde yok etmeleri gerçekten büyük bir panik havası estirdi. içinde. Daha, daha da seni rahatlatmak için söyleyeyim. Kazık mı? Çok daha kolay yani çok daha iyi bir sonuç verebilir. Galata Kulesi eğilebilir. O zaman da Pisa Kulesi gibi çok daha büyük bir şey yapar. Turistik merkez haline gelebilir. Evet evet. Olabilir, <gülüyor> olabilir. İlginçmiş. Evet. Bu... Kazık o da çakılabilir temeline. Tabi. Eğildiğim eğimini de bir durdurmanız lazım ama. Tabi. Zeminle alakalıydı değil mi pizzakulesinin eğimi? Evet. Burada doğrudan böyle inşaat e, sektörüyle alakalı olduğu için bir kazık lazım oraya da. Evet, doğru. Ne tanım, çakalım. Şimdi birkaç da hukuki haberimiz var. Yüksek daha hakim karşısına çıktı. Ee, HDP eş genel başkanıyken 4 Kasım 2016 tarihinde gözaltına alındı. 242 gün sonra hakim karşısına çıktı HDP eş genel başkanı ve e, e, siyasi anlamda da tarihsel anlamda da yargılama olmadığını belirtmiş bu yargılamanın bu yaşanan siyasi bir taarruzdur demiş. Çözüm süreci ve 7 Haziran seçiminde hatırlatmış. O süreçte görüşmeler, diyaloglar devam ederken çatışmaları durdu, ölümlerin yaşanmadığı yaklaşık 2,5 yıl geçirdik. Bu 2 iki yıl, 2,5 iki yıl HDP 7 Haziran seçimlerinde %13 oy alınca geri dönülmez ve hala dönemeyeceğimiz biçimde bozuldu. Çünkü siyasi iktidar barıştan demokrasiden kendisine ekmek çıkmayacağını gördü demiş Yüksek tahdit tutukluluğunun devamına karar verilmiş. Bir sonraki duruşma tarihi 18 Eylül olmuş. İzleyicilerin salona sığmaması üzerine bazı avukatların salonda iki sıra polise ihtiyacı yok sözlerine karşılık mahkeme başkanı Sarıdoğan bence güvenlik için ihtiyacı var. Buna siz karar veremezsiniz demiş. Güzel söylemiş. Alman vekillerden de Yüksek Dağ'a destek mesajı gelmiş Almanya Federal Meclisi'nden 3 milletvekili ilk kez hakim karşısına çıkan HDP e, Eş Genel Başkanı Figen Yüksek Dağlı dayanışma mesajı yayınlamış Bu da önemli Michel Müntefering Zabine Poşman ve Dietmar Barç yüksekdağ yargılanması ile ilgili yazılı bir açıklama yapmışlar buna göz yumulamaz demişler. Soma davasında da karar öncesinde hakim değiştirildiğini biliyor musun? Evet okudum. Çok ilginç bir şey. Bir yönetten. okuyalım onu da. 11 Temmuz'da karar çıkması beklenen 301 işçinin öldüğü Türkiye'nin ve dünya tarihinin en büyük facialarından birisinde sorumlu olan Aytaç yargılanmada e, Soma davası Hakimi Aytaç Baldı'nın görev yeri değiştirilivermiş. Dava avukatlarından Berrin Demir de 3 yıllık bir dava. Hakim herkesi tek tek dinledi. İsim isim herkesin nerede öldüğünü biliyor. Tam karar verecekken görev yerinin değiştirilmesi açık bir müdahaledir demiş. Yeni hakim vicdani kanaati neye göre kullanacak demiş. Biz hakimin yerinin değişeceğini bekliyorduk. Çünkü başında yeni gelen savcının ...mütalaa vermesi bekleniyordu... ...mütalaa hazır demesine rağmen... ...üç celsedir hiçbir gerekçe... ...sunmadan vermedi diyor... ...dosyayı çok iyi bilen... ...vicdanlı bir hakimdi... ...demiş... ...vicdanlı bir insandı, genç ve çok zekiydi... ...baştan beri katliamı ailelerle birlikte yaşadı... ...bugüne kadar tahliye kararı... ...vermemesi doğru düzgün bir... ...karar verici anlamına geliyordu... ...bunu göze almıştı demiş... Böyle bir durum Nilay Vardar'ın Biyanet'ten haberi ve e, hı, söyle süre doldu Katar'a verilen süre doldu ek süre verilmişti da doldu ee, Suudi Arabistan Mısır Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dışişleri Bakanları Katar kriziyle atacakları yeni adımları tartışmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'de e, bir araya geleceklermiş. Yaklaşık bir ay önce Katar'a yönelik yaptırımları girişen bu ülkeler iki hafta öncesine de talepler listesi hazırlamıştı. Bu talepler listesinin içerisinde Katar'daki Türk askeri üssünün kapatılması, medya kuruluşu El Cezire'nin yayınının durdurulması, İran'la ilişkilerin zayıflatılması ve Yemen'deki isyancı husileri desteğin sonlandırılması da bulunuyordu. Katar taleplerin gerçekçi ve uygulanabilir olmadığını söyleyerek reddetmişti. Ek süre verilmişti biraz daha düşünün diye. O süre de geçti dün akşam itibariyle. Şimdi bir araya geleceklermiş. Ve ek yaptırımlar neler olabilecek diye konuşacaklarmış Savaş bile çıkabilir belki de Evet Terzamey'de Suudilerin Radikal İslamcıları finanse ettiğine Dair raporu ört basma ediyor Diye bir soru var T24'ün Çevirdiği çok önemli bir e, Açıklama çünkü 3.5 milyar Dolarlık silah anlaşmasını da bu yıl başında onaylamıştı ortalık gayet karışık devam ediyor. Ortalık karışık ama Su Suudi kraliyet ailesinin mensupları da Bodrum'da tatil yapıyorlarmış. Evet. 75 metrelik süper lüks yatla Bodrum'a gelmişler. Ve bikinili kızlar. Kızlar Kızla erkekle denize giriyorlarmış. Evet. 160 milyon dolarmış. Kraliyet ailesine ait 75 metrelik ultra lüks e, Mogambo isimli yat. Evet. Jetskiler hariç. Onlar da başka. Orada muhabilik e, işlemez. Prens de Deniz ne? üzerinde değil mi? Muhabilik yok. Evet. Yok. Orada yok. <gülüyor> Ee, bu arada 500 euro baş vermişler. Dink davasında sanık sayısı 86'ya ulaşmış. Dink cinayeti davasında aralarında jandarma görevlilerinin bulunduğu dava ile polis memurlarının yargılandığı davaların birleştirilmesinin ardından ilk duruşmaya başlandı. Bu da bir Yenetten haber ve üçüncü iddianame ile davanın sanığı olan 25 Ağustos 2016'dan beri tutuklu Fox TV haber müdürü Ercan Gün emniyetteki ifadesinde daha önce birçok kez yazılan cinayetin azmettiricisi Yasin Hayal'in mitle bağlantılı olduğuna ilişkin de bilgiler vermişti. Bu da önemli bir tespit takip etmeye devam edeceğiz. Fotoğraflar da arşiv için çekilmiş. Öyle mi? eline Türk bayrağı verip gülümseyere çekilen fotoğrafları arşiv için çekmişler ama videoda aslanım benim filan lafların onlar da arşiv için miymiş o farklı bir video Koçum galiba benim, bu ilk, ilk ortaya çıkan görüntüler bunlar bunlarla alakalı o polislerin ve jandarmanın e, ifadelerine başvurulmuş e, Elisa'nın yer aldığı 3. iddianamenin sanıklarının savunmasına geçilmiş evet bitirelim artık iki gazeteci gözaltına alındı Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi çalışanları Leyla Yıldız'la Murat Karakaş'ın Ceyhan'da gözaltına alındı di haberden Evrensel vermiş bu haberi de eee Asker zehirlenmeleriyle ilgili bir subayın tutuklandığı haberi de var. Yine Evrensel'den Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki gıda zehirlenmesine ilişkin soruşturmada bir subay tutuklandı. Bir asker ya hayatını yitirmişti. Her türlü tedbir alınıyor açıklamasının ardından valinin 17 Haziran'da da en az 731 asker daha zehirlenme nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Bir ihale iptal edilmiş. 11 ihale duruyormuş hala Roto Yemekçilik. Orada da kötü yemek kokuları yükseliyor. Interpol 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yurt dışına çıkış yapan FETÖ'cülerin isimlerini bildiren Türkiye veri tabanından çıkarmış. Karara gerekçe olarak Türkiye'nin kısa süre içinde sistemi 60 bin kişilik aranan kişi şahıs yüklemesi gösterilmiş. 60 bin mi? 60 bin kişilik yükleme yapmışlar aranıyor diye. Ankara'nın girişimlerine rağmen yaklaşık bir yıldır veri tabanı kullanılamıyormuş. Bir anda böyle 60 bin kişiyi koydukları zaman Türkiye zannettiler Interpol'de galiba. Milli İstihbarat Teşkilatı zannettiler. O yüzden bir karışıklık olmuş ama yakın zamanda çözülür. Düzelir. Şey. Acaba bilmiyorum. Düzelir. Düzelir, Düzelir değil her mi? Her şey çok Kesinlikle. İyi de e, vefat haberimiz var. E, İstanbul'da Cihangir'de Fransızca öğretmeni Zeynep Bayramoğlu 48 yaşında apartman boşluğunda ölü bulundu. Polis Bayramoğlu'nun intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiğini araştırıyor. Türkiye'nin önde gelen ressamlarından Kometin, Gürkan Coşkun'un eşi idi. Ayrı oturuyorlarmış. Kesin ölüm nedeni savcılık incelemesi ardından belli olacak özel Fransızca dersi verdiği öğrenilen Bayramoğlu'nun komşuları olay sonrası ilk yardım itfaiye ve polis ekiplerine haber vermişler. O öyle bir de e, e, hem kılıç artı, hem Ermeni hem komünist hem de kadın olmak gibi özellikle vay canına açık göz e, 94 yaşında hayatını kaybetti. Ee, önemli, çok önemli çalışmaları ve varlığı bulunan bir insandı. Ağustosta oradan okumak mümkün. Ee, çeşitli yazarlar onu anlıyorlar. Zakarya Mildanoğlu, Naibi Gün Benderli Tugay, Bacı İhmalyan. Ve Nünler'deki dostları da Anjel Açık Gözü anlatıyorlar. İnanılmaz bir hayat hikayesi olarak bakılıyor. Bu şekilde de e, bitiriyoruz. Bitirirken bir yol şarkısı daha e, çalalım e, sizlere. Johnny Cash'ten Walk the Line. Hatta yürümeye devam. Yarın da buluşmak üzere bu yolculuk serüvenimizde.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 Each day's through Yes, I'll admit that I'm a fool for you Because you're mine I walk the line As sure as night is dark and day is light I keep you on my mind both day and night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 No, I'd even try to turn the tide Because you're mine I walk the line the tide it binds because you're mine I walk the line Çıkkası